Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Aftalussalati ve teslim. Ala eşrafil murselin Ve ala alihi ve ashabi ecmain Emma ba'd Biz Meryem suresini işliyoruz Bugün artık iyice sonlara doğru yaklaşacağız Geçen hafta dedik ki Meryem suresi iki bölümden oluşuyor Ki bunu bazı müfessirler de Salahaten belirtmiştir Birinci bölümde Allah'ın kendilerine rahmet ettiği kimselerden bahsetti. Hep rahmet rüzgarları esti birinci bölümde. 59. ayet mi? 58. ayetten itibaren "Fakhale fe min ba'dihum halfi. Fakhale min ba'dihim halfun." Böyle de olmaz ki hocam diyeceksin değil mi? Adam ne demiş? Arapçayı bitirdik bir iznullah demiş ya. Evet. Bakalım kaçıncı ayetmiş. Evet 59. ayetten itibaren artık tamamen Allah'ın kendilerine rahmet etmediği azabı hak eden ama bu hak içerisinde de rahmet unsurlarının yer aldığı bir bölüme geçtik. Oradan 59'dan 64'e kadar okuduk. Ve Rabbüs semavat vel ardı ve mâ beynuhuma fe'budku vas'tabirli ibadeti ona ibadet et ve ona ibadette sabırlı davran. O Rabbin ki رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Nedir bunun irabı? ve ma وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا kana رَبُّكَ نَسِيَّا evet. Ya Rabbuk eden bedeldir. Bir önceki ayetteki Rabbuk eden bedeldir. وَمَا kana رَبُّكَ نَسِيَّا Senin Rabbin unutkan değildir. İşte o senin Rabbin var ya göklerin ve yerin Rabbidir aynı zamanda. Yani senin göklerin ve yerin Rabbi olan o Rabbin unutkan değildir. Böyle bir mana olabilir ya da hasve giden bir müddedanın haberi yeni bir cümle olabilir. Her ikisi de tefsirlerde geçmiştir. Senin Rabbin unutkan değildir dedikten sonra artık bir gerekçedir bu. Ve mâ kâne rabbukene siyâ. Senin Rabbin unutkan değildir. Çünkü o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Yani gökleri terbiye eden. Yerleri terbiye eden ve ikisinin arasındaki beynahuma ikisi arasındakileri de terbiye eden Rabb hiç unutur mu? Unutma ihtimali var mı? Sen Rabbini gökleri ve yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin tüm kainatın Rabb'i olarak kabul ettiğin zaman o halde unutkanlığı Rabb'e izaf etmek ne değildir? Kesinlikle mümkün değildir. Rabbus semavat vel ardu ve ma Kur'an-ı Kerim'de rububiyet, umumiyetle sema ve arzın ve arasındakilerin Rabbi olarak geçer. Çünkü bu rububiyetin ispatında iki yol vardır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de ağırlıklı olarak yani Allah Subhane ve Teala'nın rububiyet şuradan başlayalım. Allah Subhane ve Teala kitabında rububiyeti çok açık bir şekilde ortaya koyar ve arkasından insanları uluhiyete davet eder çünkü daha önceki derslerimizde biz defalarca söyledik defalarca tekrar ettik rububiyet asıldır uluhiyet sonuçtur Allah subhanehu ve teala rububiyet sahibi olduğu için rabbik vasıflarına haiz olduğu için ben uluhiyette ona boyun eğmek zorundayım ona ibadet etmek zorundayım ve bununla ilgili onlarca ayet getirmek nedir mümkündür zelkumullahu rabbukum la ilaha illahu ve huve huve yok mu ben hep hüvveti okuyorum değil mi orayı? Halik o şey, o her <gülüyor> şeyin yaratıcısı. Fa'buduhu, madem o yaratıcı ona ibadet et. Allah'ım sen Rabbi, la ilahe illa ente. Dualarda da bu şekilde geçer. Sen benim Rabbimsin, bundan dolayı da senden başka ilah yoktur. Bundan dolayı da senden başka ilah yoktur. Biz burayı daha önce tekrar ettiğimiz için bunun deliller üzerine durmayacağız. Burada kısaca yine tekrar ettiğimiz üç esas şerhinde. Tekrar etmiştik üç esasda ne diyordu ikinci esasda Allah yaratan hiçbir şeyi eksik bırakma. <gülüyor> ha, Allah'u halakana ve razakana velem hemla bak Allah yaratandır dedik o yaratanı şerh ederken biz bu söyleyeceklerimiz üzerinde uzun uzun durmuştuk. Burada muhtasar olarak duracağız. Allah subhane ve teala insanlara öncelikle rububiyetini ispat ediyor. Ve rububiyetini ispat ederken hiç kimsenin inkar edemeyeceği iki gerçekle rububiyeti ispat ediyor. Birinci gerçek yaratılış gerçeğidir. Seni kim yarattı? Bu soruya bulacağın cevap sadece ama sadece yani bulabileceğin tek bir cevap vardır. O da Allah yarattı. Ya da herhangi bir şey yarattı o şey işte o şey Allah'tır. Ne dersen de yaratma sıfatı yaratma vasfı rububiyetin vasfıdır. Bu vasfa sahip olmayanlar rububiyet sahibi değildir. Bundan dolayı Allah subhanehu ve tella Mekkeli müşriklerin ilahlarını nefyederken ederken yaratma vasfına haiz değiller bizzat kendileri yaratılmıştır der. Bundan dolayı arkadaşlar Rububiyetin ispatında iki şey vardır. Birincisi yaratmadır. İnsanın kendi nefsidir, kendi fıtratıdır. Gözünün önünde cereyan eden bir hadisedir. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de rububiyetini ispat ederken yaratma ameliyesinden çokça bahseder. İlk inen ayet ikra' bismi rabbike elleziye halaklak rububiyet yaratmakla birleştirilmiştir. Rububiyet neyle birleştirilmiştir? birleştirilmiştir. Yaratmakla birleştirilmiştir bu bir. İkincisi ise rububiyetin ispatı noktasında göklerin yerin ve arasındakilerin Rabbi yani sen güneşin belli bir yörüngede hareket etmesinin sebebini illetini ya tesadüfe rastgele olmasına bağlayacaksın ama hiçbir rastgelelik düzenli değildir. Mesela siz yolda tevafükken veya Türkçe demile rastgele benimle karşılaşırsınız ama bu düzenli bir şekilde tekrar etmez. Ne mi? Her gün aynı saatte benimle karşılaşır mısın? Karşılaşmazsınız. Bundan dolayı tevafuk veya tesadüf da, daimi değildir. Ne değildir? Daimi değildir. E güneşe bakıyorsun var olduğu günden beri hep aynı saatte mesela Konya'ya. Aynı saatte, aynı zamanda, aynı mekanda, aynı yörüngede, aynı yerden doğmakta, aynı yerden batmakta hiçbir ahenk bozukluğu yoktur. Hakeza ayda öyledir, yıldızlarda öyledir, arzda öyledir, bitkilerde öyledir, hayvanlarda öyledir. Yani ne varsa bir düzen içerisinde hareket etmektedir. Bu düzen şunu ortaya koymaktadır. Bunların bir sahibi var. İşte o sahip biz Allah diyoruz sen ne dersen de senin de dediğin şey yine Allah'tır. Şey de, x de, y de ne dersen de o üstün mutlak bir güçtür ve bu Allah'tır. Bundan dolayı rububiyet inkar edilemez bir gerçektir. İnkar edilememesinin sebebi yaratma ameliyesi ve göklerin ve yerin Rabbi terbiyecisi ameliyesidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de sık sık sık sık ne yapar? Bunun üzerinde durur. Söyleyeceğimiz birinci husus bu. İkinci husus tüm alem tüm kainat içerisinde sadece insanoğlu hariç insanın dışındaki bütün mahlukat canlısıyla cansızıyla zaruri olarak, icbari olarak Allah'ın rububiyetine boyun eğmiştir. Bundan dolayı da bütün hayatlarında bir düzen vardır, bir ahenk vardır. Güneşte bir ahenk vardır, bir karmaşa yoktur. Yıldızlarda bir ahenk vardır, bir karmaşa yoktur. Ayda bir ahenk vardır, bir karmaşa yoktur. Arzda hayvanların hayatında hiç kedinin sincap doğurduğunu gördünüz mü? Böyle cins bir şey çıktığını göremezsiniz. Hiç karpuzun içerisinden kayısı çıktığını gördünüz mü? Karpuz tohumunu atarsın, dışı hep karpuz çıkar içine yardığın zaman o da karpuzdur. karpuzdur. Başka bir şey çıkmaz yani. Bütün alemde, insanoğlu hariç bütün alemde bir ahenk görürsünüz. Burada sadece istisna olan insanoğludur. İnsanoğlu mecburi değil, Allah'ın rububiyetine boyun eğmesi ihtiyaridir. Dilyan Rabbinin rububiyetine boyun eğer, dileyen boyun eğmez. Bundan dolayı da boyun eğmemenin neticesinde ahenk bozulmuştur, fitne çıkmıştır, kargaşa çıkmıştır. İşte ekin ve nesil bozulmuştur. Ekinin ve neslin bozulmasının sebebi nedir? İnsanoğlunun Rabbinin rububiyetine boyun eğmemesi ona asi gelmesidir. Bugün yeryüzünde kan dökülmesinin, yeryüzünde karışıklığın çıkmasının, yeryüzünde hakkın, hak sahibine iade edilmemesinin, yeryüzünde zulmün tavan bulmasının... Mesela siz yıldızlar arasında bir zulüm olduğunu gördünüz mü? Bir yıldızın bir başka yıldıza zulmettiğini göremezsiniz. Mesela siz güneşin aya ve ayın güneşin hakkını yani ay... Güneş diyor ki hayır bundan sonra senin yörüngende ben hareket edeceğim, senin haklarını elinden alacağım dediğini görebilir misiniz? Göremezsiniz. Bir ahenk ve bir düzen vardır. Eğer insanoğlu da bir kendi fıtri hayatında, kendi şahsi hayatında bu sözlerim size, öncelikle kendime, kendi hayatınızda bir düzen, bir ahenk, bir mutluluk istiyorsanız Rabbin ruhubiyetine mutlak bir teslim göstereceksiniz. İki, bizlere söylüyorum, toplu olarak, cemaat olarak veya siz talebeler olarak hayatınızda bir mutluluk, bir ahenk, bir düzen, hayat, hayatınızda bir hayat bulmak istiyorsanız, yani meyhit-i müteharrik, hareketli de ölü değil, yaşayan bir canlı olmak istiyorsanız, Allah'ın rububiyetine mutlak bir teslimiyetle teslim olmak zorundasınız. Buradan bütün İslam ümmetine sesleniyorum. Yerzi'nin doğusunda ve batısında, Türkiye'de bulunduğumuz memlekette veya Türkiye'nin diğer illerinde Müslümanlar hayatlarında bir düzen, bir ahenk, bir mutluluk, bir yaşam hayatın içinde hakiki bir hayat bulmak istiyorlarsa Rabbimizin rububiyetine mutlak olarak teslimiyet göstermek zorundadırlar. Bu nasihatim umumi değil, hususi bir nasihatti. Umumi olarak ise öncelikle içinde yaşadığımız toplumun yöneticilerine, sonra da bizzat kavmimizden olan, bizim kendimizden olan toplumumuza şunu seslenmek, şunu nasihat etmek isterim. Hayatınızda bir düzen istiyorsanız, hayatınızda mutluluk istiyorsanız, hayatınızda bir Kargaşadan, cinayetlerden, haksızlıklardan, hırsızlıklardan, çalmalardan, çırpmalardan, eziyetlerden, zilletten kurtulmak istiyorsanız Allah ve Resulü'nün çağrısına mutlak surette boyun eğip icabet etmek durumundasınız. Bu olmadığı sürece maddi refahınız ne kadar yükselirse yükselsin. Ekonomik olarak ne kadar üst düzeyde olursanız olun, mutluluğu, gerçek hayatı hiçbir zaman kavrayamayacaksınız. Bakın gökler ve yer ve arasında bulunanlar karşınızda duruyor. Bir onlara bakın, onlar hakiki Rabbin Allah subhanahu ve teala'nın rububiyetine boyun eğmişler ve bu boyun eğmenin neticesinde olabildiğince düzgün ve düzenli bir hayat cereyan etmektedir ama insanoğlu Rabbine asi gelmesinin neticesinde yeryüzünde kargaşa, yeryüzünde bozgunculuk yeryüzünde fitne ve fesat hakim olmuştur. Evet. Devam ediyoruz Rabbus semavat vel ardı ve ma İslam hukukunda, İslam itikadında Allah ve teala'nın rububiyeti hem gökleredir hem yeryüzünedir hem de gök ve yeryüzünde ne varsa onadır. Ancak beşeri dinlerde Özellikle beşeri dinlerin hemen hemen çoğunda Allah ve teala sadece semanın arzıdır yeryüzünün Rabbi yeryüzünün Allah subhanehu teala sadece semanın Rabbidir yeryüzünün Rabbi ise nedir kullardır yeryüzünün Rabbi ise kullardır. Allah Subh'anü ve Teala sadece mesela demokrasi değil mi? Demokrasinin en temel eti, esası nedir? İnsanın insana hükmetmesi. Yani insanın insana rububiyetidir. Yani insanın arzda rububiyetidir. Yani Allah Subh'anü ve Teala'nın arzda rububiyetinin olmaması, Allah Subh'anü ve Teala'nın rububiyetinin sadece gökte münhasır olması, gökyüzüne semaya münhasır olması ama yeryüzünde arzda insanoğlunun Rububiyetidir. Demokrasinin en temellikesi budur. Bundan dolayı bize soruyorlar demokrasiye niye küfür nizamı diyorsunuz? Allah'ın rububiyetini sadece göklere hapseden bir nizam nasıl küfür nizamı olmasın ki? Diyorsunuz diyorlar ki demokrasinin nimetlerinden yararlanıp İslam'ın için hakim kılmaya çalışmıyorsunuz. Allah'ın rububiyetini sadece göklere hapseden, bu manada Allah'a zulmeden, bundan dolayı da şirk bu şirklerinden dolayı da inne ile zulmün azim. Bu şirk Allah Subhane ve teala'ya yönelik olduğu için zulümlerin en büyük zulme addedilen demokrasiyle bizim İslam'ı getirmemiz ve onun nimetlerinden faydalanmak adına ona destek çıkmamız nasıl mümkün İnsan İnsanoğlu sadece bu kadar dahi düşünse başka hiçbir delile gerekçe görmeksizin demokrasi ve onun gereklerini terk etmenin İslam'ın en temeli olduğunu anlar. Kur'an'ı baştan sonunu okumanıza gerek yok. Kur'an hakkında ayetler hakkında tefsirler hakkında çok çok çok bilgi sahibi olmanıza gerek yok. Demokrasi dediğiniz sistem Allah'ın rububiyetini sadece göklerde göklere haskılan yeryüzünün arzın rububiyetini Beşeri parlamenterine verilen bir sistemdir. Kim bu sisteme tabi olursa, kim bu sistemin peşinden giderse, kim bu sisteme zerre kadar meylederse ona ateş kesinlikle dokunacaktır. Bu bu kadar basittir. Evet. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynahuma o halde fa'bud. Bak ne geldi biraz sonra buna değineceğiz. Ona ibadet et. bir ala ibadetihi olması lazım. Normalde. Ama bir kelimesi lam harfiyle iftial babıdır bu bab arkadaşlar. Normalde lazimidir. Harfi ile geçişli kılınır. bir fiilinin geçişli kılınacağı harfi cer de normal şartlarda ala harfi ceridir. Ama lam harfi ceriyle geçişli kılınmıştır. Çünkü Rabbe ibadet etmenin zatı itibariyle zorlukları vardır. Sadece Allah'a ibadet etmek o zorluklardan biraz sonra bahsedeceğim. Sadece Allah'a ibadet etmek kendi nefsi itibarıyla yani bu amel, kendi nefsi itibariyle zor bir ameldir. Öyle kolay bir amel değildir. وَاَعْبُدْهُ وَاَسْتَبِرْ ibadet. Bir şey aslında çok kolaydır. Onu zor kılan senin zafiyetin olabilir. Mesela bir sayfa Kur'an-ı Kerim ezberlemek çok kolaydır. Ama sen çok aşırı yorgun olduğun için, uykusuz olduğun için... Ezberleyemezsin. Buradaki zorluk ezber fiilinin nefsinden, zatından kaynaklanan bir zorluk değildir. Mesela bir taş. Küçücük bir çocuk o taşı kaldıramaz. Ona zordur ama güçlü kuvvetli bir kimse için oldukça kolaydır. Buradaki zorluk görecelidir. Hakiki zorluk değildir. Çocuğa zor ama yaşlıya nedir? şey Güçlüye kolaydır. İşte burada vasıta bir ibadeti. İbadet ameliyesi Zatı itibarıyla böyle bir eylem Zatı itibarıyla normal şartlarda zaten zor bir eylemdir. Zorluklarına gelince ondan da bahsedelim. Burada ibadet kelimesini iki manada alabiliriz. Birinci mana ne olabilir sizce? Mekke'de inmiş fa'buttu ona ibadet etmek ne demek? Onu tevhid et. Yani şu bildiğimiz namaz, oruç, hac, zekat değil. Onu tevhid et ve onu tehit etmekle ne yap Sabır göster, diren. Bu peygambere risalet davasında açık bir emirdir. Peygamberin zatında bütün müminlere açık bir emirdir. Siz Allah'a ibadet etmelisiniz. Allah'a ibadete davet etmelisiniz. Ve Allah'a ibadete davette yani tevhitte sabır göstermeli, direnmeli. Ölüm size gelinceye kadar, yakın size gelinceye kadar her türlü zorluklara karşı Rabbinize tevhide davet etmelisiniz. Hem bir taraftan kendiniz Rabbinizi davet edeceksiniz tevhid edeceksiniz hem de bir taraftan Rabbinize yani tevhide davet edeceksiniz bunun zorluğu ortadadır ve rakabin nefel dememiş midir senin getirdiğini getiren bir kimseye ancak ne yapıldı illa udiye değil, değil mi ancak düşmanlık yapıldı Allah'ı tevhid etmek ve Allah'ın tevhidine davet etmek haddi zatıyla zor olan bir ameldir Haddi zatıyla nedir? Zor olan bir ameldir. Bundan dolayı Allah Subhanahu ve teala burada sabır göstermemiz gerekliliğini beyan etmektedir. Bu birinci husus. Ayeti ferdi ibadetler olarak da ele alabiliriz. Namaz kıl, oruç tut, zikir yap, gece namazına kıl, tesbih çek, secde et. Bu şekilde de alabiliriz. Bu da zordur insan nefsine, çünkü insan nefsine rahat ve kolay olduğu zaman imtianın ne olmaz bir manası kalmaz. İmtihanın bir manası kalmaz. Her iki manada da fagutku vata ibadeti ifadesinde her iki manada da her iki manada da bir zorluk vardır bir meşakkat vardır işte bundan dolayı demiş ki müfessirler fasla bir ibadeti lam harfi ciri ile geçişlik kılınmıştır demişler bu bir burada söyleyeceğimiz burada söylememiz gereken ikinci bir nokta ise arkadaşlar bu ameller hep mi zor gelecek hayır sabır bir işin başını başındadır bir işin ne tarafındadır başındadır siz bir işin başında ona sabrettiğiniz zaman Zor olan o işin başıdır. İşin ortasında ve işin devamında artık o iş nedir? Oldukça kolaylaşacaktır. Oldukça ne yapacaktır? Kolaylaşacaktır. O halde buradan bize çıkan bir sonuç vardır. Arkadaşlar Allah razı etme adına atacağımız her adım zordur. Allah razı etme adına yürüyeceğimiz yol zordur. Ama bu zorluk yolun tamamını kapsamamaktadır. Bu zorluk yolun tamamında değildir. Bu zorluk yolun sadece başlangıcındadır. Bu başlangıçtaki zorluğu alt etmenin, bu başlangıçtaki zorluğu geçmenin yolu ise başlangıçta direnmektir. Siz işin başında direnir, sabır gösterirseniz mutlaka ama mutlaka işin ortasında ve işin sonunda bu zorluklar ne yapacaktır? kolayla evrilecektir diyoruz. Anlaşıldı mı? Mesela gece ibadeti ben gece uzun uzun ibadet eden bir kul olayım diye düşündüğünüz zaman ilk birkaç gün, ilk birkaç hafta veya ilk birkaç ay size zor gelir. Ondan sonra artık sizden bir alışkanlık haline gelir. Mesela bunu Ramazan'da çok tadarız değil mi? İlk günler biraz zordur. Ondan sonra artık alışkanlık hale gelir. Son zamanlara doğru artık normal bizden normal bir şeydir. Mesela hiç 20 gün boyunca Ramazan'ın dışında arka arka oruçtan oldu mu? olmadı. Niye? Kendini zorunda hissetmiyorsun. Kendini zorunda hissedip kendini zorunda hissedip devamlı oruç tutmaya başladığın zaman hemen kolaylaşıyor. Hemen ne yapıyor? Kolaylaşıyor. Bundan dolayı mesela İmam Gazali Eyyul-i diyor ki şeratin nazarında her gün oruç tutmak yasaklanmıştır Ramazan'ın dışında. Niçin? Artık bu alışkanlık haline geleceğinden dolayı bunun bir meşakkati, bunun bir zorluğu kalmayacak. Ama en çok oruç tutacak kişi nasıl oruç tutmalıdır? Davut Aleyhisselam'ın orucu gün aşırı oruç tutacak. Böylece alışamayacak ve hep o ibadetin meşakkatin yaşayacak şeklinde bir çıkarımda bulunmuştur İmam Gazali. O halde bizim buradan çıkartacağımız sonuç oruç ibadetini düşünerek gerek ibadeti tevhid manasında alsanız gerekse de ferdi ibadetler türünden alsanız hiç fark etmez... İbadetlerin başı zordur Ortası zevklidir Sonu ise Büyük bir ödüldür Allah'ın rızası Altlarından cennetler akan Altlarından ırmaklar akan cennetlerdir Buradan çıkartacağımız ikinci sonuç ise Yapacağımız her şey öyledir Hafızda mı başladınız Zor mu ezberliyorsunuz Başı zor gelir Ama bir müddet sonra artık bir sayfayı 3-5 kere okumakla ezberlersiniz Arapça mı başladınız neydi ''Babun min hadidin, babun babu min kasir, babun min kasir, babun min hadid'' ''Kamıştan bir ev ama kapısı demir gibidir.'' diyor. İçeri girmek zor, o kapıyı açmak zor. Merfu, mansup, mecrûr öyle değil mi? Ne kadar karışık gelmişti size. E, hele İmam Bir gibi ve Acrumiye'den okursanız zaten bildiğinizde yani ben irab iyi bilirim. Yani herkes iyi bilir. Yani Arapça bilir. Herkes İrabi bilir değil mi? Bunda problem yok. Ama avamilden okuturken onu bildiğimle unuturum. Yani insana bildiğini unutturan avamil ve acrmiyenin, tohfenin İrabb'a bu insana bildiğini unutturan bir bölümdür. Neyse. Biz nerelere geldik bilmiyorum. Başlı zordur arkadaşlar. Ondan sonrası artık oldukça kolaydır. Ondan sonrası her işte bu böyledir. Eğer ee, dikkat ederseniz son dönemde yapmış olduğum derslerde Gerek tefsir dersinde gerek diğer derslerde özellikle başarılı olmaya dikkat çekmeye çalışıyorum. Başarı istiyorsanız bir işe başlayın. Onda sabredin, devamı gelecek. Bir müddet sonra artık o alışkanlık haline gelecek. Hatta bir müddet sonra o size büyük keyif veren, büyük zevk veren bir hale dönüşecektir. Evet. Şurayı bir anlamaya çalışalım. Rabbus ma fa'budhu li Önce şunu söyleyelim. Daha sonra iki şey daha söyleyeceğiz. 1. Rabbus semawati vel ardı ve ma O göklerin Rabbidir, yerin Rabbidir, ikisi arasındaki ikisi arasındakilerin Rabbidir. 1. 3. Hel ta'lemu lehu Sen onun bir benzerini gördün mü? Ortada ise fa'buthu ve stabirü'l ibadeti. Başı ve sonu itibariyle ayet sadece ama sadece zaruri olarak Allah'a ibadet edilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Başı itibariyle de sonu itibariyle de o Allah göklerin ve yerin Rabbidir o halde ona ibadet et o Allah bir eşi veya bir benzeri yoktur o halde ona ibadet et o halde ona ibadet et biz ne dedik rububiyet ile unuhiyet arasında güçlü bir bağ vardır bu ayet her iki arasında bir köprüdür yani her iki arasında da nedir? Bir köprüdür. Yani e, Allah'ın göklerin ve Rabbi olması da ona ibadet etmeye gerekli kılmaktadır. <gülüyor> Bunun en doğru manası, en tercih edilen manası onun bir benzeri var mıdır? onun bir benzeri bir eşi, bir misli var mıdır? Bir e, menendi, bir naziri var mıdır? Tam en doğru mana, en doğru tefsir bu şekildedir. Her iki durumda da ya da her iki durumda da durumda sadece ama sadece Allah'a ibadet etmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır diyoruz. Tamam. Burada bitti. Şimdi bir noktaya daha değineceğiz. Mesela o noktaya geçmeden önce bu söylediklerimize ilgili bir İfade okuyayım. Sen hiç onun bir benzerini biliyor musun? Onun bir benzerinin olmaması zariro, zaruri olarak ibadeti ona has kılmayı gerekli kılıyor. Yaratan odur. Ondan başka bir yaratan yoktur. Rızık veren odur. Ondan başka bir rızık veren yoktur. Tüm bunlar ise ona ibadet etmeyi ve ibadette sabretmeyi gerekli kılıyor. Nitekim İmam Katare'de ayeti böyle tefsir etmiştir. Burada muhaliflerimizin rububiyet sonuçtur, uluhiyet bilmem nedir şeklinde ee, çıkardığınız yorum sadece sizin yorumunuz müfessirler de böyle bir yorum geçmiyor şeklinde bazı iyi niyetli diyelim muhaliflerimize de cevap oldu. Bu ayetin tefsine baksınlar. İmam Maturi'nin tevilattan tutun ee, Said Havva'nın El Esas Tefsir'a kadar oradan geçin, Vehbe Zuhayli'ye kadar oradan çıkın, Sadiye, Sadi'den çıkın İbn-i Cevzi, Zadül e kadar hepsi Rububiyet ve unuhiyet ilişkisini bahsetmişler, farklı ifadelerle bahsetmişler ve rububiyetin esas unuhiyetin sonuç olduğunu, rububiyet sahibi olduğu için unuhiyetine boyun eğilmesi gerektiğini ortaya koymuşlardır. Hepsi bunu söylemiştir. Bu ayetle ilgili son bir noktaya daha değineceğiz. Şimdi arkadaşlar 59. ayetten itibaren gelelim. Fakalefe min بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Bir tayife geldi. اَدَاعُ <gülüyor> السَّلَاتِ Namazı yok ettiler. وَاتَّبَعُوا şevat <gülüyor> Şehvetlerini uydular. Namazı zayi etmekten, şehvetlerine uymaktan. Yani dünyanın peşinden gitmekten bahsediyor. Yani dünyanın. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bu ayetin burada ne işi var? Yani bu ayetin burada ne işi var derken bu ayetin bir öncesiyle bir sonrasıyla ne ilgisi var? Yani önceyle bağlantısını İslam alimleri sarah hatta şunu söylemişlerdir ki önceki ayetlerde birilerinden bahsediyor. Onlar namazı zayi ettiler, şehvetlerine uydular. Bunun sebebi ise dünyaya meyletmelerdir diyor. Eğer bir kimse dünyaya meyletti ise namazı zayi edecektir ve şehvetine tabi olacaktır. Dünyaya meylin dikkat bu tefsiri yapmamızın sebebi bu cümle dünyaya meylin önündeki en büyük engel ise Allah'a ibadet etmektir İkisi bir terazinin ayrı ayrı kefeleri gibidir dünyaya meyil etmek ve bunun neticesinde şehvete tabi olmak ve bunun neticesinde ibadeti terk etmek vardır eğer bu ağır basarsa bu taraf zayıflar şayet bu tarafta bir sıkıntınız varsa, bir derdiniz varsa zaman zaman dünyaya meylediyorsanız, zaman zaman şehvetinize tabi oluyorsanız bu ister istemez sizin ibadetlerinizi zayi etmenize yol açacaktır. İşte bağlantı İslam alimleri tefsir kitaplarında bağlantı şudur, şayet bu taifeden olmak istemiyorsan Dünyaya meyledenler ve şehvetine tabi olanlardan olmak istemiyorsan, sen hemen Rabbin'e ibadete koyul ve ibadette sabret. Bu sabır seni dünyada ne yapacaktır, alakoyacaktır şeklinde ne yapıyor ee, bir çıkarımda bulunuyoruz. 65. ayete geldik. 67. ayete yeni bir başlangıç. Veya insan izama midu İnsan dedi ki, ben Öldükten sonra yeniden diriltilecek miyim? Yeniden hayat mı bulacağım? Yeniden mi çıkartılacağım? Dedi diyor. Bu ayetin Meryem suresiyle üstüyle altıyla irtibatına geçince Meryem suresi başından sonuna kadar rahmet ortaya koymakla beraber bu rahmeti ortaya koyarken mesela Zekeriya aleyhisselamın kıssasında Allah'ın üstün bir güç ve kuvvetine dikkat çekti. Neydi o? Yaşlı bir erkek kısır bir kadından bir çocuk doğuyordu. Sure biraz daha ilerledi. Bunun bir üst mertebesine çıktı. Kendisine hiç el değmemiş Meryem'den bir çocuk daha meydana geldi. Bu Allah'ın üstün güç yok kuvvetini ortaya koyuyor. Buraya kadar Allah'ın üstün gücü, kuvveti, kudreti, hikmeti ortaya konulduktan sonra artık Mekkeli müşriklerin itirazlarına geçiliyor. Onlar diyorlar ki biz öldükten sonra yeniden mi diriltileceğiz? Toprak olduktan sonra birleştirilecek miyiz? Böyle bir şey mümkün mü? İşte bakın ayetlerin başına bakın. Ey Mekkeli müşrikler gidin ehli kitaba sorun. Allah subhane ve teala Zekeriya'nın, yaşlı Zekeriya'nın kısır karısından bir çocuk meydana getirmedi mi? Getirdi. Gidin Hristiyanlara sorun. Babasız Meryem'den bir çocuk meydana gelmedi mi? Geldi. O mu daha zordur? Biraz sonra ayette söyleyecek zaten. Yoksa Var olanın yeniden diriltilmesi mi, yeniden birleştirilmesi mi daha zordur? Birincisi elbette daha zordur. Biraz sonra söyleyeceğiz. İşte ayetlerin arkadaşlar arasındaki tenasüp, arasındaki bağlantı budur. Burada 66. ayetten itibaren ahireti inkar eden bir ile karşı karşıya kalıyoruz. Ahiretin inkarı neden kaynaklanır? Rabbin güç ve kuvvetinden şüphedersindir Yani ben tamam Rabb'e inanıyorum ama o Rab yani ben öldükten sonra beni yeniden yaratamaz. İşte bu şu ana kadar 66. ayete kadar Allah subhane ve üstün güç ve kuvvetinden iki yerde bahsedildi. Meryem aleyhisselamın kıssasında ve Zekeriya aleyhisselamın kısasında bahsedildikten sonra o inkarların cevap inkarlarına geçmeye başladı evet ve yakulul insan el insan ile kast dedilen bütün insanlar içerisinde birkaç insan olabilir bu anlamda eğer el insan cinsül insan diye mana verecek olursak insan cinsi ahireti inkar ediyor insan cinsi yeniden dirilme inkar ediyor manası çıkar bu, o zaman ayeti şöyle tevil edeceğiz. Ayeti ne yapacağız? Şöyle tevil edeceğiz. İnsanlardan bir kısmı, insanlardan bir kısmı ahireti inkar ettiği için, ahireti inkar eden o bir kısım da insan cinsine ait olduğundan dolayı o inkar insanların tamamına ne olmuştur? Şamil kılınmıştır diyeceğiz. Böyle bir mana çıkabilir. Yani filan... Şu kavim adam öldürdü dediğiniz zaman kavmin tamamı adam öldürmedi. O kavmin içinden birileri öldürdü. İçinden birilerin yaptığı fiil tamamına şamil kılındı. Tamamına ne yaptı? Şamil kılındı. Halbuki tamamı ne yapmadı? Öldürmedi. Böyle bir mana verebiliriz. Veya ayetin sebebin üzerine baktığımız zaman Velid bin Mugire gibi, Übey bin Halef gibi belli başlı kâfirler ahiret gününü inkar etmişlerdir. Onlardan bahsediyor. O halde ahit, ahdi bildirir. İnsanların tamamı değil. insanlardan bir kısmı bazıları, bazı muayyen şahıslar ahireti inkar ediyorlar da diyebiliriz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de benim bildiğim kadarıyla insan kelimesi hemen hemen bütün ayetlerde eliflamla gelmiş bir ayet hariç. Bütün ayetlerde marife olarak gelmiştir. Ve benim tercih ettiğim görüş, ayet belli bir zaman diliminde... Belli bir mekanda belli bir şahıs adına inmiştir. Ondan bahsetmektedir. Bundan dolayı bu ayetleri tercüme ederken ve yakulül insan hemen parantez içinde Ebu Cehil, Velid bin Mughire, Ubey bin Halef veya buna benzer şekilde müellendirilirse ayet daha anlaşılır. Daha manidar hale gelir. Bu demek değildir ki ayetin bu ifadesini tarihe gömmek demek değildir. Nitekim böyle müşrikler her zaman çıkacak. Böyle inatçı kafirler her zaman var olacaktır. Evet. وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ قَالَ الْاِنْسَانُ demedi. Mazi ile başlamadı. يَقُولُ insan" geniş zaman ifadesiyle başladı. Yani insanoğlu arasında böyle kendini bilmez, böyle haddini bilmez, böyle muanit, böyle müstekbir. insanlar her zaman var olacak. Allah'a yaratmada dahi, yeniden yaratmada, daha doğrusu yeniden yaratma değil, yeniden diriltmede dahi kafa tutmaya ne yapacaklardır? Çalışacaklardır. Ve yagulul insan insan dedi ki, e iza ma mittu lesevfe uhracuhiyya Şimdi Gerek bu ayette gerek başka başka ayetlerde Mekkeli müşriklerin ahireti inkar ettiklerini görüyoruz. Ancak tarihe bakıyoruz, siyer kaynaklarına bakıyoruz, Mekke'nin e, genel dini yapısına bakıyoruz, ahireti birinci derecede inkar göremiyoruz. Bu ayetler nasıl anlayacağız? Şimdi arkadaşlar Mekke'ye baktığımız zaman Mekkeli müşrikler kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet etmekte ve Mekkeli müşriklerde kesinlikle ama kesinlikle ahiret inancı vardır. Ahiret inancının varlığı yeniden dirilmeyi de mecbur yakılar. Yeniden dirilmezsen ahiret diye bir şey olur mu? Olmaz. Umumi anlamda Mekkeli müşrikler ahirete iman eden bir topluluktur. O halde bu veya buna benzer ayetleri biz toprak olduk, e, kemik olduktan sonra yeniden diriltilecek miyiz ayetlerini? İki şekilde anlamak mümkündür. Bu şekildeki itiraz nasıl ki bizim toplumumuzda da normalde bizim içinde yaşadığımız toplumu dini olarak 500, 500 yıl sonra incelediğiniz zaman ne diyeceksiniz? Türk toplumu ahirete iman eden bir toplumdur diyeceksiniz değil mi? İbadet eden, kendini peygamberle nispet eden, o peygamberin şeratinde amellerde bulunan müşrik bir toplumdur diyeceksiniz 500 500 yıl sonra Türk toplumu incelerken. Ama bu toplumun içerisinde ahiret inkar eden yok mu var? Elinize bazı belgeler geldi, bazı şairlerin, bazı yazarların kitapları geldi. Okuyorsunuz bakıyorsunuz ki adam ahiret inkar ediyor. Ha diyeceksiniz ki toplumun tamamı değil, toplumun içinden sadece bazıları ahiret inkar ediyor. Birinci tevil yolu budur. Bana göre daha doğru olan alay etme, tahkir etme ve kandırma amaçlı söylenilen sözlerdir. İmam Matur'u de tevilatta bu görüşü kabul etmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan vazgeçirmek için mekkel müşrikler hep ne söyledi? İnandıklarını mı söylediler, inanmadıklarını mı söylediler? Ha? Getirdikleri itirazların tamamı, onların gerçekten inandığı arkasında durdukları doğru kabul ettikleri inanç mıydı? Yoksa insanları engellemek için yalan yere söyledikleri sözler miydi? İkincisi değil mi? Vakalı o vaca zulmen ve diyor değil mi? Onlar yalan sözle geldiler, yalan söylediler. Onların sözleri yalandı. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sihirbaz derken buna inanıyorlar mıydı? Hayır. Yalancı derken buna inanıyorlar mıydı? Hayır. Kahin derken buna inanıyorlar mıydı? Hayır. Ona iki kişi öğretiyor dedikleri zaman inanıyorlar mıydı? Hayır. Yani Mekkelim müşler Risalete hiçbir zaman hakkıyla inandıkları konularda itiraz etmediler. Sadece avamı halkı kandırabilmek için avamı kandırabilme adına zulümle yalanla sözler söylediler. Bundan dolayı insanlara kandırma adına yani kemik olduktan sonra toprak olduk sonra dirilmek mümkün müdür şeklinde alayvari ve inkarcı bir ifade kullandılar. Yoksa bu onların mutlak surette inkar etmediğini gösterir diyebiliriz. Bu da bir tercihtir. Evet. İnsan dedi ki her ne zaman ölürsem ileride mutlaka bir hayat sahibi olarak çıkaracak mıyım? Dikkat edin arkadaşlar. İyi dikkat edin. Şimdi burası önemli bir noktaya değineceğiz. Ve yakulü insan insan dedi. Bir iddiada bulundu. Eiza mitna eiza ma tu lesef Ben tekrar diriltilecek miyim? Ben tekrar diriltilecek miyim? Yani ben diriltilmeyeceğim. Bir iddiada bulundu. İddiasına ben diriltilmeyeceğim. Tekrar hayat bulmayacağım. Gerekçesi ise ölüm halinde yani ölmek. Öleceğim, toprak haline gireceğim, ufalanacağım, paramparça olacağım. Ve bunun yeniden ben olması mümkün değildir. Bu bir akli gerekçedir değil mi? Akli gerekçeyle ahirete inkar etti. اَوَلَا يَذُكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْعَ O hiçbir şey değilken, o hiçbir şey değilken, onu bizim yarattığımızı bilmiyorum ise yine akli bir gerekçeyle ona... Cevap verildi. Demek ki arkadaşlar akıl, hakkı bulmakta da bir ölçüdür. Bir yardımcı kılavuzdur. Batıla saplanmakta da yardımcı bir kılavuzdur. Kur'an-ı Kerim'de Mekkeli müşrikler ahiret inkar ederken İbrahim Aleyhisselam'ın sohufundan delil mi getirdiler? Ehli kitabın Tevrat ve Zebur'dan, İncil'den delil mi getirdiler? Hayır, akli çıkarımda bulundular değil mi? Biz toprak olduk. Bu toprağın yeniden hayat bulması ben haline gelmesi mümkün mü? Hayır değil. Bak bu akli çıkarımdır. Yani akıllara hitap eden bir çıkarımdır. Bu burada dursun. Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Seni ilk kez yarattık. E ona bak. Bak bu da bir akli çıkarımdır. İlk yaratan tekrar yaratamaz mı? Evet yaratabilir. Ha demek ki akıl hakka isabet etmede de bir ölçüdür. Batıla isabet etmede de bir ölçüdür. Bundan dolayı akla mutlak surette fazla güvenmemek gerekir. Aklı yani tefekkürü, yani tezekkürü, yani hatırlamayı vahyin ışığında ne yapmak lazım? Vahyin ışığında söylemek lazım diyoruz. Yukarıdaki ayetle ilgili unuttuğum bir nokta var. Eiza ve yekulu insan eiza ma Lessenf oخرج hiyâ. Lem ta'kid bildirir. Bu şunu gösteriyor. Hani iki görüş sundum ya. İçlerinden bazı inkarcılar vardı. Onlar söyledi bu sözü. Bu birinci görüştü. İkinci görüş onlar inkar etmiyordu aslında. Yalan söylüyor, kandırmaya çalışıyorlar, alay ediyorlardı. Oradaki lam birinci görüşün doğruluğuna işarettir çünkü tek bildirir. Kesinlikle bu böyle diyorlar. Ne diyorlar? Kesinlikle bu böyle. Her iki görüşte tefsir açısından ee, tevil uygun bir görüştür ama yani ben her ne kadar ikinci görüşü tercih etsem de orada oradaki geçen lam nedir tekit bildiriyor ee, birinci görüşün daha sıhhat, daha doğrusu birinci görüşün lehinde bir delildir tekitle red geldiği için bundan sonraki ayetlerde de cevaplar hep neyle gelecektir? hep tekit te üstüne tevkik gelecektir. Kur'an'da öyle bir ifade vardır ki belki bunu şu an ben anlatamayabilirim siz de anlayamayabilirsiniz ben anlıyorum ama bu anlam zevkini müthiş bir derecede ben yaşayamayabilirim ama Kuran-ı Kerim'i çok iyi bilenler o e, lafızlara çok iyi hakim olanlar onu çok iyi hissedenler iyi bilir Şöyle bir örnek vereyim. Red, normalde kişi 30 kiloyla, öyle örnek verelim, reddedecekse bu ayette biraz daha gücünü artırmış, 50 kiloyla reddetmiş. Normalde 30 kiloluk redde, 30-35 kiloluk cevap yeterlidir. Çok basit, avami anlatıyorum, anlayabileceğiniz şekilde. Bu taraftan red, 30 değil de 50 ile gelince... Karşı taraftan cevap 250 ile gelmiştir. Fiilin muzari gelmiştir. Fiilin muzarinin sona tehkit birleşmiştir. Başına lamlar birleşmiştir filan. Yani karşıdaki bir süpü ortaya atmış Allah subhanehu teala onun şüphelerini başına geçirmiştir. O halde bir bize deniyor ki ya bunlarla niye uğraşıyorsunuz bunlarla uğraşmaya değmez. Mekke döneminde hiç kimse çıkıp da Allah subhanehu teala şununla vasıflandırmadı. Ya Velid bin Mughire dediğin kim ya Rabbi? Ebu Cehil dediğin kim? Sen bunlara ne cevap veriyorsun? Bunlar adam yerine bile koy Değil. Şüphe ehlinin şüphelerine cevap vermek Rabbani bir meniştir. Geçenlerde Kerem Önder denen bir numaralı müşrik şirk davetçisi şirk davetçisi bildiğiniz şirk davetçisi bir şeyler söylemiş bir itikad ortaya koyabilir onda problemimiz yok iftira etmiş yalan söylemiş çünkü bize, bakın bize söyleyebilecekleri olan hiçbir şey yok. Bize söyleyebilecekleri. Yani delille bize mesela bugüne kadar sen birinin malını çaldın mı abi? Hiç çalmadın değil mi? Bu konuda benim sana söyleyebileceğim bir şey var mı? Bir şey söyleyeceksem iftira atacağım. Başka yapabileceğim bir şey yok. Öyle değil mi? Başka ne yapacaksın? Delille onların bize söyleyebilecekleri tek bir cümleleri yoktur bize bir cümle söyleyebilmek için öncelikle bize çamuru atacaklar arkasından insanlara diyecekler ki bak üzerlerinde çamur var bunlar herkese kafir deyip malını mülkünü kanimet kabul ediyor işte kadınlarını ne yapıyor cariye kabul ediyor sormak lazım Yahudiler sana göre Müslüman mı değil mi kafir diyecek sen Yahudilerin kadınlarını cariye mi kabul ediyorsun Ermeniler sana göre öyle değil mi Sofiler böyle demiyor mu bize Cübbeli denen zındık çıkıp da Habertürk'te bunlar herkese kafir diyor, kadınlarının cariye görüyorlar demedi mi? Kendisine sormak lazım. Ermeniler Müslüman mı, kafir mi? Müslüman diyemez, kafir diyecek öyle değil mi? E sen onların, kadınların cariye mi görüyorsun? Senin zihniyetin bu olduğu için kendi pis zihniyetini bize atıyorsun. Bundan dolayı şüphe ehli önce pisliği bizim üzerimize atmaya çalışır. Allah'ım olsun tutmaz. Ondan sonra da Oturur reddiye çeker. İşte bunlar şöyle diyor, bunlar böyle diyor. Ben dinledim. Ben bugüne kadar Kerem Önder'in iki konuşmasını dinledim. Birisi bir dakikalık bir şey. Kim böyle böyle yaparsa diyor Lenin gibi, Stalin gibi, Karl gibi, Burişli gibi kafirdir diyor. Burişli nereden çıktıysa <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Bunu da komik videoların arasında dinledim. Ben cidden önceden böyle bir komiklik yapan birisi zannediyordum. Bilmiyorum yani ilk zamanlarda. Ha, daha sonra bir hoca efendiymiş neyse. iftiralar attı. Bir sürü yalan söyledi. İbrahim Kadban Hoca çıkmış. Yani Twitter'da geçen bir ifadeyle adamın içinden dümdüz geçmiş. Gitmiş yani. Abdülbari de hoca da şey yapmış. Ona iyi cevap vermiş. Hatta devam edecek zannedersen Tamam yani adamı yerle bir etmişler. Şimdi burası buraya kadar her şey normal. Tamam mı? Baktım bazı sosyal medya organlarına. Haset, haset sahibi. Diyor ki ya bu adamı Muhatap alıp cevap vermeye değer mi? Yani bunu niye sosyal medyada yazıyorsun? Bir. Kimin yazdığı belli değil. İki. Gerçekten böyle bir şey düşünüyorsan çık gel atla konuya. Kim reddiye verdiyse çık hocam. Hocam buna değer mi? Niye verdin de? Onun gerekçelerini öğren. Öyle değil mi? Yok. Bakın. Buna laf söylemeye bile değer mi? Bunu adam yerine koymaya bile değer mi? Bak Allah ve teala müşriklere adam yerine koymuş. Ne yapmış? Pat pat pat onlara cevap vermiş. Ondan dolayı şüphe ehline cevap vermek Rabbani bir menheçtir ve cihadın en büyüğüdür. İslam alimleri bidatçılarla karşı mücadele etmeye cihadın en büyüklerinden biridir şeklinde ne yapmışlardır? İsim vermişlerdir. Ve bundan dolayı İslam alimlerinin tamamı zındıklarla, cehmiyelerle, rafizilerle, mantıkçılarla, filozoflarla, Batıl din ehliyle mücadele etmiş. Hiç kimse çıkıp da o dönemde i̇bn Teymiye çıkıp ya bunları adam yerine koyup niye mücadele ediyorsun dememiştir. Hiç kimse Ahmet bin Hanbelet çıkıp da bunları niye adam yerine koyuyor? zındıklara ve cehmiye reddiye diye kitap yazmışlar. Hayır bu Rabbani bir menheçtir ve bu Rabbani menheç sıhhatini ve doğruluğunu bizzat nereden almaktadır? Kur'an-ı Kerim'den almaktadır. Onlar ne söylerse Allah subhanahu ve Teala onlara bir cevap vermektedir. Daha bunun gerekçesi çoktur. Allah'a iftira atılmıştır. Senin burada şahitliğini ortaya koyman lazım. Resul'e iftira atılmıştır. Abdülbari Hoca böyle söylüyor. Yani burada konuşmamız gerekir diyor. Allah'a iftira attılar. Biz susamayız. Resul'e iftira attı. Biz susamayız. Selefe iftira attı. Biz susamayız. Vahabilere iftira attı. Yani Vahabi muvahitlere burada da susmak. Bir de Müslümanlara da iftiraat. Bu kadar iftira atan bir adamın karşısında susmak kesinlikle şer ancaizdir değil demiş. Bak bu da bir gerekçe ve doğru bir gerekçe. Evet. İki, Müslümanlar bunlara cevap verirken çok güçlü delillerle cevap vermek zorundadırlar. Bakın, okuyalım ayetleri. وَيَقُولِ الْإِنسَانُ اِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُحِيَّا لَسَوْفَ اُخْرَجُحِيَّا Ben kesinlikle diriltilmeyeceğim dedi. Orada sadece bir kesinlikle ifadesini kullandı diyelim. Bak geliyor. Fe rabbike yeminle başlıyor. Le nahşurannhum lam geliyor. Le nahşurannhum nun tekitli geliyor. Ve şeyatîne. Sonra le üstüne te'kid. Te'kid üstüne te'kid. Batılı reddederken Müslüman hocalar, Müslüman davetçiler, Müslüman alimler bütün güçlerini kullanmalı. Onlara tek bir söz hakkı dahi vermemelidir. Şayet böyle bir güç kendilerinde görmüyorlar ise bu işe girişmemelidirler. Ne yapmamalıydılar? Bu işe girişmemelidirler diyoruz. Evet devam ediyoruz. Güya bitirecektik. Bir ayet okuyabildik. yaz yazkuru insanu enne khalaqnahu min qablu İnsan hiç düşünmez mi? Tefekkür etmez mi? Anımsamaz mı? Neyi? Enne khalaqnahu min Biz onu önceden yarattık. O hiçbir şey değildi. Cevherler o arazılar yoktan var edildi diyor. Bir şeyi misli olmaksızın yoktan var etmek mi daha zordur? Var olanı birleştirmek mi daha zordur? Mesela hiç eşi benzeri olmayan, hiç kimsenin görmediği bir araba ortaya koymak mümkün mü? O koyacağın her araba mutlaka bir benzeri olacak ya tekeri açısından. Ama parçalanmış... Tamamen burada olmuş bir arabayı bir şekilde bir araya getirmek mümkündür. İşte Allah ve Teala ona bu şekilde cevap vermektedir. Öyleyiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kuru insan ayet yukarıya atıftır. Vav ile yukarıya atıf edilmiştir. Atıfla maatufun aleyh arasında ise istifam mevzesi girmiştir. Atıfla ma'tufun aleyh arasında ise ne girmiştir? İstifam hemzesi girmiştir. Bunun manası o yeniden diriltmeyi inkar etti ama biraz tefekkür etseydi, biraz düşünseydi, biraz idrak etseydi, biraz aklını çalıştırsaydı, inadını terk edip, inkarcılığını terk edip, kibirini terk edip biraz düşünseydi. Yeniden yaratılmanın bir hak olduğunu anlayacak. Çünkü Allah subhane ve teala daha önce yoktan var ettiği gibi onu yeniden birleştirmeyi anlayacaktır. Mana tam olarak böyledir. Biraz uzun bir tercüme oldu ama bu böyle. Anlaşıldı mı? Bak tekrar edeyim anlaşılsın. وَيَقُولُ insan اِذَا مَا مِتْتُ Burada bitti ayet. اَوَلَا اَوَلَا derken وَاَوْ حَرْفِ kendisinden sonraki cümleyi kendisinden önceki cümleye bağlamış. Aslında arada bir fasıla olmaması gerekirken araya e hemze girmiştir. Bunun manası şudur. İnsanoğlu yeniden yaratılışı inkar etti ama biraz düşünseydi, biraz idrak etseydi, biraz tefekkür etseydi kendisinin daha önce hiçbir şey değilken yaratıldığını görür ve yeniden yaratılışın hak olduğunu bilirdi. Mana tam bu şekilde oturur diyoruz. Evet. <gülüyor> Devam ediyoruz. Sa'di tefsirinde diyor ki burada insan akli delilleri kullanarak en ince ve münasip bir hitap ile tefekküre davet edilmelidir. Efe la insa keşke düşünseydi. Niye hiç düşünmez? Biraz tefekkür etseydi. İfade oldukça e, rakip e, ince bir ifade münasip bir ifade ve insan tefekküre ee, ne yapmalıydı? Yönelmeliydi. O halde diyoruz ki arkadaşlar, kişiyi inkardan alakayan en güçlü esas sıhhatli tefekkürdür. Kişiyi inkardan alakayan en güçlü esas nedir? Sıhhatli tefekkürdür. فَوَا رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْتُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّا Hayır. Rabbine yemin olsun ki biz onları ve şeytanları ya da onları şeytanlarla birlikte haşredeceğiz. ثُمَّ لَنُحْتِرَنَّهُمْ Sonra diz çökmüş, boyun eğmiş bir şekilde cehennemin etrafında onları toplayacağız. Şimdi bu ayete geçtik. Biraz daha vaktimiz var. Vaktimiz varken devam edelim. Evet. فَوَا <gülüyor> رَبِّكَ <gülüyor> Allah Osmanu ve teala rububiyetine yemin etmektedir. En güçlü yeminlerden bir tanesidir. Ne zaman ki e, kıyamet günü inkar edilmiş ise Allah سبحانه bununla ilgili üç ayet vardır. Bununla ilgili benim bildiğim üç ayet vardır. Allah سبحانه bizzat Rasulün Resul'ü kendisine izafe ederek üç yerde yemin etmektedir. Birincisi burasıdır. Senin Rabbin'e yemin olsun ki. İkincisi Hicr suresinde olması lazım Allahu Teala. Fıvra Rabbike لَنَسْ أَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ Rabbine yemin olsun ki onların hepsine soracağız. Üçüncüsü nerede? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُهُ Hayır Rabbine yemin olsun ki onlar seni hakem tayin etmediği müddetçe iman ehli olmazlar. Bu yeminlerin en büyüklerinden biridir. Allah subhanahu ve teala rububiyetine yemin etmektedir. Kendisine yemin etmektedir. ve kendisinden de rububiyetine yemin etmektedir bu bir. İkincisi, izafet burada övgü bildirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüceltilmektedir. Onlar her ne kadar inkar etseler de Allah'ın rububiyetini, Allah subhanehu ve teala senin Rabbindir. Yani şimdi benim, ben faziletli bir insanım, sana, sen benim arkadaşım demem sana bir övgü değil midir? Allah subhanehu ve teala, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendisinin Muhammed'in Rabbi olarak simlendirmektedir. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rububiyeti kamil manada yerine getirmiştir ki Allah subhane ve teala senin Rabbin yani Resulün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rububiyete hakkıyla boyun eğişini makbul atletmiştir, kabul görmüştür. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir ne vardır? Ee, yücelik, kutsiyet veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını yüceltme vardır. Evet. فَوَا رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ Biz onları haşredeceğiz. وَشْشَيَاطِينَ <veşeyatine> Şeytanlarda ne yapacağız? Haşredeceğiz. Ayetteki vav ne olabilir? Atıf olabilir. Mana şu olur. Biz sizi de haşredeceğiz. Şeytanları da haşredeceğiz. Mana budur. Atıf vavu kabul edersek. sizle de haşredeceğiz şeytanlarda. Böyle kabul ettiğimizde tefsir şu şekilde olur. Ey insanlar peşinden gittiğiniz o şeytanları bile haşredeceğiz. Sadece sizi haşretmekle kalmayacağız. O peşinden gittiğiniz müstekbir, zalim, tağutları dahi biz ne yapacağız? Haşredeceğiz insanoğluna yani insanoğlun içinde kafir olanlara açık bir tehdit vardır. Oldu mu burası? ayetteki val harfini atıf manasında aldığınız zaman meal mana şöyle olur Biz onları da haşredeceğiz şeytanları da haşredeceğiz Mana böyle olduğuna göre tefsir şöyle olur Ey insanlar, sizi haşredeceğiz bundan şüpheniz olmasın ama o peşinden gittiğiniz, o tabi olduğunuz, o kendisiyle övündüğünüz liderlerinizi, şeytanlarınızı, biz onları da haşredeceğiz. Sadece sizi değil, onları da haşredeceğiz. Burada bir azamet ve büyüklük gösterisi vardır. Aleykümselam ve rehmetullah. Vavu vavul meyyede almak mümkün. Ey insanlar, biz onları şeytanlarla beraber beraber haşredeceğiz, yan yana haşredeceğiz. Burada ise tahkir ve aşağılama vardır. Siz dünyada onlarla beraber oldunuz ya, siz dünyada onlarla beraber oldunuz ya, rivayetlere göre her bir kafir, şeytanıyla beraber zincirlenip haşredilecektir. Rivayetlere göre, tefsirlerde geçen rivayetlere göre, her bir kafir, zincirlerle, şeytanlarla beraber zincirlenip haşredilecek. Mana böyle olabilir. Böyle olduğu zaman mana, Tefsir şöyle olur, ey insanlar, ey inkarcılar, ey yalancılar, sizi o tabi olduğunuz müstekbirler var ya, onlarla beraber haşredeceğiz. Bundan dolayı onlardan uzaktır. Bundan dolayı onlardan yüz çevirin. Tabiiyeti hemen bırakın şeklinde ne vardır? Bir, e, hoş geldiniz kardeşim Tehdit vardır. Bu ayetin benzerleri çoktur. <gülüyor> Zalimleri, onların destekçilerini ve onların Allah'tan öneri ibadet ettiklerini toplayın. Onları durdurun, onları tutuklayın, onları bağlayın. Ve mâ lekum lâ Size ne oldu? Hani hiç yardımlaşmıyorsunuz? Dünyada yardımlaşırdınız. Dünyada birbirinizi desteklerdiniz. Bugün öyle değil mi? Bugün yeryüzünde zalimlerin, zulmünün, varlığının tek sebebi cahil, ezilen ama cehaletle beraber, ezilmekle beraber zalimlerin zulmünü destekleyen, onlara yardım eden halklar değil midir? مَا لَكُمْ Ayetin ezan okunuyor. Bu kısmını okuyayım. Buradan devam edelim. Nereden devam edeceğiz önümüzdeki hafta? Allah Subhane ve teala kıyamet gününde zalimleri ortaklarıyla beraber, yardımcılarıyla beraber, destekçileriyle beraber haşredecek. Bundan dolayı içinde yaşadığımız toplumumuza sesleneceğiz. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenleri desteklemeyin. Desteklerseniz onlarla zincirlenip haşredileceksiniz diyeceğiz. Allah'ın haram kıldıklarını helal kılan yöneticilerimizin peşinde gitmeyin. Eğer bunun peşine gitmeye devam ederseniz, Onlarla beraber zincirlenip haşr edileceksiniz diyeceğiz. Ayetin bu kısmını okuyalım. Saf saf suresi ayetleri. Burada bitirelim. Ma alekum la tanasrun bel Onlar o gün hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Ve akbele ba'duhum ala ba'di yetesaalun ve birbirleriyle münazara etmeye, soruşturmaya başladılar. Kalu innakum kuntum ta'tunana alal yemin. Kandırılanlar. Bu o yatanlar yok mu bu? Aynen böyle. Yani ben tercüme yapsam ...demokrasiyi destekleyen bu müşrikler... ...kandırılıyor. Ya Bunlar bu toplumda kandırılmaya... ...öyle müsait bir toplum ki... ...dün bir haber kanalında... E, ...benzin bir gün önce ucuzdu... ...bununla oynuyorlar. Ya böyle bir şey var mı? Her gün zam geliyor. Bir gün önce ucuz... ...diye halkımız ucuz benzin aldı. Ve bu insanlar da... ...buna inanıyor. Dolar 18-19... ...oluyor. Kimse bir şey demiyor. 7'den 19'a çıkıyor. 13'e inince... Davul ile halay çekiyorlar. Dün bir tanesi yazmış bu kadar uğraşmaya gerek yok benzinde yarım yarım artırmayın. 50 yapın 50'den 25'e düşürün bu halay çeker demiş. Böyle bir toplum gerçekten kandırılmaya da çok müsait bir toplum. Ben olsam yani bu ayeti tefsir etsem aynen böyle yazarım. ''Kalû innekum küntüm lete'tûnina anillemîn'' ''Siz bize sadel Allah'ın adıyla geldiniz.'' قالوا بل لم تكونوا مؤمنين bizim sizin üzerinize de bir yetkimiz yoktu belkundum kavmen taqin siz hadde aşmış bir kavimdiniz Allah'ın azabı bizim hakkımıza ne oldu artık hak oldu diyeceğiz Allah subhanahu ve teala biz bu toplum içerisinde yaşıyoruz ezilmeyi zilleti Kendisine üstünlük ve yücelik gören bir toplum içinde yaşıyoruz. Ezilmekten ve zilletten zerre kadar hiç rahatsız olmayan bir toplumdan yaşıyoruz. Bir toplum içinde yaşıyoruz. Allah subhanahu ve teala bizi bu toplumla beraber haşrolunmaktan korusun kardeşler. Yani sadece bunlar liderlerle haşrolunmayacaklar. Bizim de bunlarla haşrolunma tehlikemiz var. İçinizden sadece zalimlere isabet etmeyecek bir fitneden sakının diyor. Bir fitne isabet ettiği zaman sadece bu cahil topluma isabet etmiyor. Bize de isabet ediyor. Peki bunlarla beraber olunmamanın kıyamet gününde bunların günahlarını sırtımıza taşımamanın tek bir yolu vardır. O da Allah'ın din adına bütün gücümüzle gayret etmektir. Allah razı olsun. Biraz uzattım. Hakkınızı helal edin.